381, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in savaş konusunda ensar ve muhacirlere danışması, evet, Hz. Peygamber vefat ettiği zaman Medine'de münafıkların sayısı arttı, Arap ve Acem birçok kimse dinden döndü, Acemler Nihavan'da toplanarak, Arapların bir araya gelmelerini sağlayan kişi öldü, dediler, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, muhacir ve ensarı bir yerde toplayarak şunları söyledi, bildiğiniz gibi Araplar zekat koyunlarını ve develerini vermeyerek dinden döndüler, Acem